Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah la shareeka lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.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 Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Ramazan ayından önce devam ede geldiğimiz Allah Azze ve Celle'nin El Esmaül husna isimlerine, güzel isimlerine okumaya ve şerh etmeye devam ediyor idik. İnşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin El-Galib El-Nasir isimlerini alacağız inşallah. El-Galib El-Nasir. Allah galiptir, nasirdir. Kardeşlerim El-Galib ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bir yerde zikrediyor. Yusuf Suresi 21. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Allah emrinde, işinde galip olandır, üstün gelendir. Fakat insanların çoğu bilmezler. النصير ismi, Allah Azze ve Celle'nin النصير ismi Kur'an-ı Kerim'de dört yerde zikretmiştir Allah Subhanahu ve Taala. Birincisi Enfal Suresi 40. ayeti kerimesinde buyurur ki فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ İyi bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. Ni'mal mevla ve ni'men nasir. O ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Ve yine Nisa suresi 45. ayet-i kerimesinde billahi nasira. Allah yardımcı olarak yeter. Ve yine Haç suresi 78. ayet-i kerimesinde ve billahi Allah'a sarılın. Çünkü o sizin Mevlanızdır. فَنِعْمَا الْمَوْلَا وَنِعْمَا الْنَصِيرُ O ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Ve yine Furkan Suresi 31. Ayet-i Kerimesinde وَكَفَا Hadiyan ve Nasira." Allah hidayet edici, yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin sana yeter buyuruyor Allah Azze ve Celle.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 hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin bir şey hükmettiği zaman ona ne yapamaz? Malik olamaz, onu geri çeviremez. Bunun manası nedir? El-Galib, Allah dilediğini yapandır. Hiçbir şey ona galip gelmez. Hükmettiği zaman veya bir şeye hüküm verdiği veya bir şeye kadere bağladığı zaman onu da geri çevirecek hiç kimse yoktur. Çünkü Allah El-Galib.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 Ali İmran suresi 160. ayet-i kerimesinde. Önceki ayet Ali İmran 126. Ve men nasru illa min indillahi'l azizil hakim. Yardım ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bundan başkasında kimse ne yapamaz, yardım edemez. Ve yine Ali İmran suresi 160. ayet-i kerimesinde En yansurkumullahü fe la galibelekum. Eğer diyor Allah size yardım ederse ne yapamaz? Size hiç kimse galip gelemez. Yani hiç kimse sizi yenemez. وَاِنْ وَا يَخْذُلْكُمْ Eğer sizi de yüzüstü bırakırsa yani yardımsız bir şekilde bırakırsa فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ Allah'tan başka, Allah'tan sonra size kim yardım edebilir ki? Ve yine... Allah Azze ve Celle Mülk Suresi 20. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ min دُونِ Rahman. Rahmandan başka size yardım edeceğini iddia ettiğiniz bu grubunuz, bu taraftarlarınız kimdir? Ve yine Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 107. Ayet-i Kerimesinde وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلَيِّنْ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 Birçok e, ayeti kerimesini zikretmiştir Allah subhanahu ve teala. Diyor ki Gafir suresi 51. ayeti kerimesinde اِنَّا rusulana رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا fil الْحَيَاتِ dunya. Muhakkak ki dünya hayatında biz peygamberlerimize ve iman edenlere yardım edeceğiz. Yardım ederiz. Ve وَيَوْمَ يَقُومُ eşhat Ve aynı zamanda kıyamet günde. Allah Azze ve Celle'nin bu yardımı sadece dünyayla sınırlı değil. Aynı zamanda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 Ve yine Allah Azze ve Celle, Safat suresi 114 ve 116. kerimesi ayeti kerimesi diyor ki, Vilaqad menen na ala Musa ve Harun. Muhakkak ki biz Musa ve Harun peygamberlere iyilikte bulunduk, yardım ettik. Vana jinahum wa qawmhum min kerb azim. Onu yani Musa ve Harun Aleyhisselamı ve onun kavmini, o ikisinin kavmini büyük bir dertten kurtardık. Vana sarnahum.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 Kafirlere gelince فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlara hem dünyada hem de ahirette azap edeceğim. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرٍ Onlar için de bir yardımcı olmayacaktır. Yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Rum Suresi 29. ayeti kerimesine diyor ki بَلِتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ ilm. Müşrikler ilimsiz olarak ne yaptılar? Kendi arzularına uydular. Hevalarına uydular. فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَدَلَّ اللّٰهِ Allah'ın saptırdığına kim hidayet edebilir ki? وَمَا لَهُمْ min nasirin Onların bir yardımcıları da yaktır. Ve yine Allah Azze ve Celle Fetih Suresi 22 ve 23'te diyor ki وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer o kafirler sizinle savaşacak olsalar لَوَلَّوُ الْاَدْبَارَ ne yaparlar? Gerisin geri kaçarlar. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ وَلَا nasira. Onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı bulunmaz. Yok. سُنَّتَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ Bu daha önce gelen Allah'ın bir sünneti. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْرِيلًا Sizler diyor Allah'ın sünnetinde bir değişik bulamazsınız. Bu hep böyledir. Ne zamanki samimi Müslümanlar, müminler kafirlerle savaşmışlarsa...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 ve bu tövbe ile imanlarını kemale erdirmişler, tamamlamışlar. İşte Allah o zaman onlara yardım etmiştir. Diyor ki Allah subhanahu ve teala Alimran suresi 109. ayeti kerimesinde وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin, gevşemeyin. وَاَنْتُمُ <gülüyor> الْاَعْلَوْنَ Üstüm Üstün geleceksiz dersiniz. Ama Allah bir şart koşuyor. اِنْكَنتُ <gülüyor> مُؤْمِنِينَ eğer müminler iseniz, imanı zahiriyle, batınıyla gerçek bir şekilde tahkik etmişseniz, gerçekleştirmişseniz sakın üzülüp gevşemeyin, üstün olacak siz dersiniz. İnkuntun müminin er müminler iseniz. Ve yine Alimran suresi 165. ayet-i kerimesinde, اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ. O diyor, Uhud savaşında müminlerin başına biliyorsunuz bir musibet geldi.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 لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَهُ Bizim yolumuzda cihad edenlere kendi yolumuzu eriştirecek. inna اللّٰهَ لَمَعَ الْمَحْسَنِينَ Allah iyilerine beraberdir. Ankebut 69. Şimdi burada İbn-i diyor ki Rahimahullah, Allah subhanahu ve teala hidayet kelimesini, hidayet vermeyi, doğru yola göstermeyi cihad ile birlikte zikrediyor. Ve insanların en yücesi, en olgunu nedir? Ee, Cihatta en üstün olanlar. Ve cihadı da Allah Azze ve Celle şu şekilde zikrediyor. Birincisi cihadun nefis, nefisle, nefisle, nefisle cihad. ikincisi heva dediğimiz insanın arzusuyla cihad. Üçüncüsü şeytan ile cihad. Dördüncüsü de dünya ile cihattır diyor. Her kim bu dört şeyle cihad ederse, bu dört şeyi halledebilirse işte o zaman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 sakın acziyete düşmeyin. Ve ted'u ile ve ne yapmayın buzdan dolayı da sulh etmeyin yani barışa gitmeyin. Ve entumul a'luna yüce olan galip gelecek sizlersiniz. Vallahu ma'akum ve len yetrakum Allah sizinle beraberdir ve sizin amellerinizi sevabını azaltma zayi etmez diyor Allah.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 Haşr suresi 23. ayet kelimesinde zikrediyor. Huvallahu ladi la ilaha illa huvel melikul kudusus selamul mu'minel mehayminel azizul cebbar <gülüyor> el mutekebbir diye devam ediyor. Ve Allah azze ve celle el cebbar ismini sadece bu ayette zikrediyor. Fakat el aziz ismini yaklaşık 100 yerde zikrediyor Allah subhanahu ve taala. El Cebbar ismi sadece bu ayette fakat El Aziz ismi yüze yakın yerde Allah zikrediyor. El Aziz isminin manasına baktığımız zaman güç, kudret, azizlik ve izzetle alakalı bütün her şeyin sahibidir Allah subhanahu ve teala. Yunus suresi 65. ayeti kerimesinde İzletin tamamı Allah Azze ve Celle'nindir diyor. Yani bütün manalarıyla, bütün izzet manalarıyla Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu kardeşlerim izzet kelimesinin üç tane manası vardır ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunları zikretmiştir. Birincisi izzet kuvvet manasında kullanmıştır Allah Azze ve Celle yani bütün e, mahlukat, mahlukatın hepsi ne kadar yüce olursa olsun kuvvet olarak asla ve asla Allah Azze ve Celle'ye erişemezler. Diyor ki Allah Azze ve Celle Dariyet suresi 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ Allah rızık veren ve çok güçlü olandır, yüce güç sahibidir. Ve bu güce insan ne kadar güçlü olursa olsun asla ve asla el şems. Ve yine Fussilet 15'te diyor ki: "Evellum yarav enallaha allazi halakuhum huve eshedd minhum kuvvatan." Onları yaratan Allah'ın onlardan çok daha güçlü olduklarını görmediler mi, bilmediler mi diyor Allah azze ve celle. Ve yine Bakara 165'te "Velau yaralladine zalemu izeruna'l azab enel kuvvete lillah jami'a." Zulmedenler, o müşrikler azabı gördüklerinde bütün güç sahibi, gücün, bütün hepsinin, bütün gücün Allah'a olduğunu, Allah'a ait olduğunu görmezler mi, bilmezler midir? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقْقِ قَدْرِهِ Müşrikler Allah'ı gerektiği gibi tazim edemediler, etmediler, yüce etmediler. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوْو۪يٌ Allah çok kuvvetlidir, azizdir, yücedir diyor Allah Azze ve Celle. İkincisi kardeşlerim izzet kelimesinin manası... İmtina yani Allah Azze ve Celle kullarından hiçbirine muhtaç değildir, ganidir, zengin olandır. Hiçbir kimse Allah'a zarar vermeye gücü yetmediği gibi fayda da veremez. Bilakis fayda da zarar da veren ancak Allah Azze ve Celle o verendir, o mani olandır. Allah Azze ve Celle her türlü ayıp, kusur ve noksandan münezzehtir subhanahu ve Taala. Diyor ki, سبحان رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا yasifun, Senin Rabbin onların vasfettikleri bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Selam gönderilenlerin üzerine olsun, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. ne diyor ki, وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ والأرض. Göklerde ve yerde en yüce misal Allah'ındır ve o'l azizul hakim Allah azizdir ve hakimdir. Kul eruniyye eruniyye الذين الحقت بهم شركاء O diyor taptıklarınız diyor. Allah'ın yarattığı gibi bir şey yaratabildiler mi? Allah'ın yarattıkları ortada onlar bir şeyler yaratabildiler mi? Kella asla. Bel huvallahu'l azizul hakim bilakis o Allah azizdir, hakimdir. Ve izzetin Aziz olmanın üçüncü manası ise Allah Azze ve Celle kainattaki her şeye üstün gelendir. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda her şey boyun eğer. isteyerek ya da istemeyerek. Ve bütün her şey Allah'ın elindedir. Hiçbir şey onun izni olmadan hareket dahi edemezler. Bir yaprak düşmesin ki bizim ondan bir haberimiz olmasın diyor Allah Azze ve Celle'dir. Ve her şey ancak ve ancak Allah'ın gücü ve kudretiyledir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Kulillâhumme mâlikel mulk. Mülkün sahibi olan Allah'ım, tu'til mulke Sen dilediğine mülkü verirsin ve tenzi'ul mulke Dilediğinden de mülkü çekip alırsın ve tuizzu dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil kılarsın biyadikal hayr hayır senin elindedir İnneke, ala kulli şeyin kadir sen her şeye kadirsin her şeyi gücü yetensin tulicul leyla geceyi gündüze ve tulicun nahara fi'l gündüzü de geceye girdirirsin ve tukhricul hayye min el meyt diriyi ölüden وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden, diriden de ölüyü çıkartırsın. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُوا بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bununla alakalı, yani Allah Azze ve Celle'nin izzetiyle, aziz olmasıyla, yüceliğiyle alakalı, eserlerine baktığımız zaman, izine baktığımız zaman, bir mümin ancak ve ancak Allah'ın karşısında zelil olur. Allah'ın karşısında boyun eğer. Sadece ve sadece O'na yönelir, O'ndan ister ve O'na sığınır. Ve ancak ve ancak izzetli olmayı, şerefli olmayı, aziz olmayı O'ndan ister. مَنْ كَانَ يُرِيدُ Her kim izzeti isterse. فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا İzzetin tamamı Allah'ındır. Demek ki kardeşlerim her ne kadar bunu gerçekleştirirse... Ne yapar? izzet sahibi olur. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Muhakkak ki izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. İzzet arayan kimse ne bir malda, ne bir mürte ne de başka bir şeyde aramasın kardeşlerim. Ancak ve ancak Allah'a sığınmakla, ancak ve ancak Allah'a boyun eğmekle, Allah'a kul olmakla izzet sahibi olur insan. El kelimesi kardeşlerim Allah El Cebbar'dır. Bunun da üç manası vardır. Birincisi kahhar yani her şeye üstün gelen hiçbir şeye e, üstünlükte sınırsız olan manasında. İkincisi ise Allah Azze ve Celle rahmeti ve lütfu bağışlaması e, geniş olandır, yumuşak davranandır. Allah Azze ve Celle bozguna uğramışa yardım edendir. Fakiri gencin, zenginleştirendir, zorda kalmışa yardım edendir, işte hastaya e, ve diğer insanlara, hasta olanlara e, yardım edendir ve onlara şifa verendir ve onlara sabır verendir. Bir duada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki secde arasında Allahümme gfirli, varhamni ve cburni, vehdini, diye dua ederdi. Allahümme gfirli. Allah'ım beni bağışla. varhamni bana merhamet et ve İşte buradaki cebbar kelimesinden mucburni yani Allah'ım beni ıslah et ve başıma gelecek bütün zorlukları, kötülükleri beni başımdan başımdan ve ne kadar şer varsa beni baş benim başımdan sav diye ne yapar dua eder. Allahım mağfirli, varhamni, vecburni, ve hdeni, Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki secde arasında yaptığı dualardan bir tanesi. Kardeşlerim, Avf İbn-i Malik Eşca'i radıyallahu anh'dan eş, eşca gelen rivayette diyor ki, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gece namazına kalktım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresini okumaya başladı. Sonra ne zaman bir rahmetle alakalı bir Ayet gelse sustu ve Allah'tan rahmet diledi diyor. Ve ne zamanda azapla alakalı bir ayet geldiyse sustu ve Allah'tan azabın, Allah'ın azabından ona sığındı diyor. Sonra ruku etti. Ve rukusu aynı diyor kıyamı gibiydi diyor. Ve rukusunda vel vel vel dedi diyor. Yani ceberut sahibi, yücelik sahibi, bütün mümkün ve sahibi kibriya ve azamet sahibi Allah'tan diledi diyor. Sonra secde etti. Secdesinde de aynı rükuda durduğu gibi durdu ve yine aynı dua yaptı. Sonra Ali İmran suresini okudu. Sonra şu şu sureleri okudu diyor. Allah ondan razı olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim her şeye gücü yeten, kudret ve kuvvet sahibi olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve her kim cebarut, melekut ve büyüklenme, kibriya nedir? Ancak ve ancak Allah'a yakışan bir şeydir. Bundan başka her kim cebarutluk yani büyüklenme yapar ve hakkı kabul etmez ise o nedir? Allah Azze ve Celle'nin azap ettiği kimseler arasındadır. Kedalike yetbe'ullahu ala kulli kalbin mutekebbirin cebbar. Allah diyor her mütekebbir cebbar olan yani büyüklenen, büyüklük taslayan kimsenin kalbini mühürlemiştir diyor. Kardeşlerim ilginç bir rivayet. Ee, Ahmet ve Tirmiz'de geliyor Ebu Hureyre radıyallahu anhudan. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ateşten boyun şeklinde bir şey çıkacak diyor. Onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacak diyor. Ve diyecek ki diyor İnni ben üç şey için gönderildim. Üç şeye kefil kılındım, vekil kılındım. Birincisi bi kulli cebbârin anid diyor. İnat eden mütekebbir kimseni diyor. Ateşe atılacağına, ateşte azap olunacağına ve Allah'tan başka ilah, bir başka ilah olduğunu iddia edenlere vel musavvirin diyor. Musavvirin de kimlerdir? Resim yapanlar. İşte bu üç kimse nedir? Cehennemde yanacağını söylüyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Cehennem ateşinden, ateşinden Rabbimizleri. E, korusun, büyüklenenlerden, hakkı kabul etmeyenlerden bizleri beri buyursun. Allah Azze ve Celle ahlakın en güzelini bizlere nasip eylesin. Her türlü arzuya ve uymaktan, her türlü hastalıktan bizi beri buyursun. Çünkü o duaları işitendir. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin, subhanakallahümme ve bihamdik. Şedven la ilahe illa ente estagfiruka ve tövbilek ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.